Sızıntı Dergisi 2008 Mart Sayısı Başyazı İnsanlık Sevgiye Hasret Gidiyor Bugün insanlık olarak insanca davranmayı unutmuş gibi bir halimiz var. Varlık içindeki farklılığımızı ifade etmekten çok uzak bulunuyoruz. Melekleri imrendirecek o muhteşem donanımımıza rağmen, Habis ervahı bile utandıracak işler yapıyoruz. Kinle nefretle oturup kalkıyor, gazla köpürüyor, Ve birbirimize hep intikam hisleriyle bakıyoruz. Sevgi adına sinelerimiz bomboş, Düşmanlık sisi dumanı sarmış bütün duygularımızı Ve yıllar var habersiziz muhabbetin o büyülü tesirinden Düşüncelerimiz mütemadiyen kötülük duyguları üretiyor Etrafı yakıp yıkma, her şeyi kendimize benzetme Ve öteki dediklerimizi baskı altına alma adeta ahval-i adiyeden Çoğumuz itibariyle akla mantığa rağmen, hep hislerimizin güdümünde yaşıyoruz. Bizim gibi düşünmeyenleri ezme, susturma en bariz şiarımız. Bazı problemlerin, farklı çözüm yolları da olabileceğini hiç mi hiç düşünmeden, bildiğimize gidiyor ve yapmalar yolunda ne yıkmalara, ne yıkmalara sebebiyet veriyoruz. Birbirimizin gönlüne girerek, Can diliyle, gönül beyanıyla kendimizi ifade etme, Geçmişte kalmış demode bir yöntem gibi. Bencilliğimizin ürettiği bir sürü muhalif düşünce ve onların temsilcileriyle karşı karşıya bulunmanın hafakanlarıyla oturup kalkıyoruz. Sürekli hiddetleniyor nefretle köpürüyor ve gücümüz yeterse kalkıp tepelerine biniyoruz. Ezebildiklerimizi eziyor, güç yetiremediklerimizin şeref ve haysiyetiyle oynuyor. Hatta varsa medya güç ve imkanlarımızla onları yerden yere vuruyor, ölümden beter şeylere maruz bırakıyoruz. Bu tür olumsuz şeyler karşısında, şimdilerde bütün dünyada duyulan ya zalimlerin hayhuyu, ya da mazlumların ah-ı Yıllar var ki mazlumlar, mağdurlar diyarı bazı ülkeler, Sürekli baskı altında ve halklar ineminim, Akıllar durgunlaştırılmış, his ve heyecanlar söndürülmüş, Çoğunluk kendi değerlerine karşı yabancılaştırılmış, Ve herkes birbirinin kurdu haline getirilmiş. Farklı düşünce ve farklı anlayışların birer ihtilaf ve iftirak sebebi sayıldığı bu kabil toplumlarda, vuran vurana, kıran kırana, önü alınmaz kavgalar çıkarılıyor. İnsanlar birbirine düşürülüyor. Biri ötekinin gözünü çıkarıyor, canına kıyıyor. O da berikinin üzerine canlı bombalar veya bomba yüklü arabalarla yürüyor. Her yerde farklı bir vahşet yaşanıyor ki, vahşilerinkine denk hatta ondan da ileri kalmamış çoklarında insani ruhtan eser felç olmuş gibi vicdan mekanizması iradeler zalim ceplanlar peşinde marifetullah rasathanesi sayılan zihinler kirli duygulara teslim sevginin odup duru kaynağı his dünyası, yılan çıyan yuvası, potansiyel olarak hakkı müşahede menfezi sayılan gönül, bütün bütün ışığı söndürülmüş bir dehliz ve bütün insani sistemler varoluş gayelerine aykırı bir yolsuzluk gurbeti içindeler. Gerçi tarihi tekerrürler devri daimi içinde benzer olumsuzluklar hep yaşana geldi ama bu seferki tahribat ve mesavi biraz da küreselleşen dünya ve gelişen ileri teknolojinin katkılarıyla çok farklı ve ürpertici oldu. Allah'ın günü televizyon ve internet ekranlarına, gazete ve mecra sayfalarına baktıkça dehşetle ürperiyor ve çok defa yüzümüzü başka bir tarafa çeviriyoruz. Biz gözlerimizi kapasak, kulaklarımızı tıkasak da elimizde olmayarak zihnimize nüfuz eden bir kısım olumsuzluklar yine sinelerimize bir zıpkın gibi saplanıyor. Kalp ve ruhumuzda onulmaz yaralar açıyor. Bazen yığın yığın mesabeyi birden duyuyor. Kan ve gözyaşı içinde kıvranan insanlarla beraber kıvranıyor. Ve yıkılıp yerle bir olan ümranlarla beraber biz de yıkılıyoruz. Hazan esiyor gibi her yörede, kuruyup dökülen yapraklar gibi insanlar. Akif'in ifadesiyle harabiller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler, yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar. Gaza namiyle ile dindaş öldüren bir çare dimdaşlar. İp aşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar. Emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. İçimize akan şeyler birer çığlığa dönüşüyor. Ve bir şey yapamamanın ızdırabıyla inlemekle yetiniyoruz. Oysa ki herkes ve her şey bizden kendilerine uzatılacak bir el bekliyor. Bekliyor ama çok defa kayıtsızlığımız veya acizimiz karşısında en derin inkisarlarla bir kere daha yıkılıyor. Yıkılıyor hissizliğimiz, hareketsizliğimiz karşısında ve feryatları cevapsız kaldığından dolayı. Az dahi olsa bunları duyup hissedenler de var ama onlar da güçsüz ve imkansız. Bu itibarla da olup bitenleri gördükçe, Ölüp ölüp diriliyorlar. Duygularını Suzi'nin yağmıyor yağmurlar, Bitmiyor lale, Aceb bu halimiz böyle mi kala? Rahmet deryasından gelen bu ile, Vakitlerde esen yeller perişan, Suzişi nameleriyle seslendiriyor, ...ve oldukları yerde kala kalıyorlar. Bütün bunlar karşısında insan... ...inkisarla sarsılıyor. Ve demek artık yığınlar hep böyle birbirini yiyecek. Kitleler birbiriyle sürtüşüp duracak. Kimse kimseyi gönülden sevmeyecek. İnsanlar birbirini düşünmeyecek... Mağdura kimse el uzatmayacak, mazlumun başa okşanmayacak. Fertler birbirine bağırlarını açmayacak. Kimse bulunduğu yerde güvenli olmayacak. Dünyanın kaderine kan düşünen, kan konuşan, kan döken, kanlı deliler hakim olacak. Ve çağ yeniden bir kere daha, tiranlar çağına dönecek diyesi geliyor. Bu böyle sürüp gidemez. Sürüp gitmesi insanlığın ve insani değerlerin ölümü demektir. Öyleyse gelin, yolların ayrımında bulunduğumuz şu günlerde bir kez daha, Yunusların, Mevlana'ların ses ve soluklarında yankılanan, şu evrensel ilahi çağrılara kulak vererek, gönülden sevgi ve kardeşlik diyelim. Gelin, insan olma farklılığını, rengi ve deseniyle bir kere daha bütün cihana gösterelim. Gelin, garazların, kinlerin, nefretlerin, dünyanın çehresini kararttığı şu günlerde, bütün samimiyetimizle gönülden bir kez daha sevgi ve diyalog diyelim. Gelin vicdanlarımızı ilahi rahmet vüsatine göre bir genişliğe ulaştırarak ardına kadar herkese sinelerimizin kapılarını açalım. Gelin kendimizi kurumaya, yok olmaya mahkum birer damla gibi görmekten sıyrılarak çağlayanlarla bütünleşip derya olmaya yürüyelim. Madem ki hepimiz insanız, genlerimizde Adem Nebi'nin genleri ve özümüzde de hakikati Ahmediye'nin usaresi var demektir. Öyleyse gelin, bütün şeytani dürtülere baş kaldırarak, yeryüzünün halifesi olduğumuzu ve göklere ulaşmaya namzet bulunduğumuzu, cihanları velveleye verecek bir sesle haykıralım, ve insan olma farklılığını bir kere daha meleklere duyuralım. Gelin, yürüdüğümüz yolları birer şehraha çevirerek, el ele, gönül gönüle hep Allah'a yönelelim.